Bugünkü programımızın destekçisi Macit Çopur'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Betül Fatma Ergün ve Umut Dinç Şahin arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Argun hoş geldin. Ben de hoş buldum. Evet arkadaşlarımız GA Arama Kurtarma Ekoloji ve Sosyal Kampanyalar grubundan. GA Toprak Ana demek. GA'ya ulaşmak için e, internet adresi ga.org.tr. 1994 senesinde Aktif Felsefe Kültür Derneği bünyesinde kurulmuş, tamamı gönüllü üyelerden oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu. GA ekibi ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama-kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor. İhtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. GA 99 senesinden biri Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri tavsiye grubunun da üyesi. 19 şubesi var, 1115 gönüllü üyesi var, 112 uluslararası operasyon üyesi. 246 Ulusal Operasyon ve Destek Ekibi üyesi var. Nasıl Umut doğru anlattın mı GI'yi? Evet. Eksikleri evet. de sen tamamla. Evet. Tabii çok. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Sağ Teşekkür ederim. 1999 senesinden beri sizlerle de tanışıyoruz. Açık Radyo'nun üstlenmiş olduğu ıı, afetlere hazırlıkla ilgili görev çok kıymetli. Aynı zamanda altın saatler ee, şimdi bana bir CD verdiniz. İnanılmaz programlar yapıldı. O yüzden e, bizde burda olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, e, şimdi 5.8 büyüklüğünde bir deprem geçirdi İstanbul ve o deprem sonrasında da e, birçok tartışma meydana geldi bizim mikrofonlarımızdan birinde bir problem olabilir mi acaba herhalde bir problem var bilmiyoruz onu ama evet, evet. şimdi senin sesin geliyor geliyor mu evet tamamdır geliyor. Evet, geliyor. Harika. biraz önce gelmemiş olabilir ses evet gelmemiş şu an tamam herhalde. evet şu anda tamam geliyor Tamam. benim kulağıma geliyor en azından evet ee, gene de teknik masanın başındaki feryal an arkadaşımızdan <gülüyor> an itibariyle küçük bir kriz yaşandı <gülüyor> <gülüyor> evet, küçük bir aksaklık kriz yaşandı evet e, tekrar edersek ben e, GA'yı kısaca özetlemiştim e, sen de 99 yılından e, bugüne e, Açık Radyo'yla Gea'nın ilişkisi üzerine e, kısa bir açıklama yapmıştın. Çok teşekkürler. Ben buradan hareketle hemen bu 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra olanları nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum bir ikinize. Yani e, burada tabii ki insanların davranışları, okul yönetimlerinin tutumu, ee, özel kuruluşlardaki dikkat çeken uygulamalar ve resmi kuruluşlarında e, özellikle tabii <gülüyor> depremde tepki göstermesini beklediğimiz, <gülüyor> hamle yapmasını beklediğimiz resmi kuruluşların e, tutumu ve açıklamaları konusunda e, nasıl bir değerlendirme yaptınız kendi aranızda bunu konuştunuz mu e, bunu <gülüyor> sormak istiyorum. Tabii 94 senesinden beri ya, e, hem ülkemizde hem de dünyada e, acil durumlara hazırlıkla ilgili birçok eğitimler e, seminerler, konferanslar e, buluşmalar, çalıştaylar gerçekleştiriyor. E, özellikle 99 depreminden sonra çok büyük bir tecrübe yaşadık. E, enkazların altında kalan insanlarımız oldu. Onları ...enkazlardan kurtarmaya çalıştık. Büyük bir travma yaşadık. E, fakat bazen travmalar... ...unutulası şeylerdir. E, bir dönem e, bir üniversitemizin... ...yapmış olduğu bir çalışma vardı. Deprem bittikten altı ay sonra... ...bütün sonuçlarıyla birlikte unutmak istiyoruz. Yani... E, ...sonuçlarıyla birlikte unutmak istiyoruz. E, Tabii ülkemizde ve dünyada 99'dan beri birçok büyük deprem yaşandı. Mesela Haiti depremi yaşandı, Pakistan'da depremler yaşandı, Van'da deprem yaşandı. Büyük depremler yaşadık ve tecrübe ettik. Tabii İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra aslında bir jenerasyonun geçtiğini fark ettik. Ve aynı zamanda yaş, yaşı elverenler ve o depremi yaşayanlar da İstanbul'da bunu yaşadıkları için... E, merkezde yaşanmış olan şeyin farkında olunmadığını gördük. Mesela depremden sonra binaların tahliye edilmemesiyle ilgili e, ya da e, alınması gereken e, kişisel te tedbirlerinin zayıflığıyla ilgili birçok konuya şahit olduk. E, biz G olarak okullarda, kurum ve kuruluşlarda... ...eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Yani bizim için deprem olması ya da olmaması fark etmiyor. Çünkü okullarda da yapıyor musunuz? Tabii. tabii Buna hal... milli eğitime bağlı okullarda dahil mi? Tabii Gerçi ki... hepsi milli eğitime bağlı ama... Tabii bütün okullarımız milli eğitime bağlı. Evet. Davet aldığımız her seferinde bu eğitimlere cevap veriyoruz. E, hatta bu e, son yaşanan depremden sonra tabii hepimizde bir farkındalık konusunda artış e, oldu. E, bu hafta... E, Bugün bir okudaydı, Dün işte bir üniversitedeydik. Yani eş zamanlı. Çünkü bizim de gönüllülerimiz bununla ilişkili gelen tüm taleplere cevap vermek için çalışıyoruz. İzin alıyoruz, işlerimizi ayarlıyoruz. Mümkün olucuya gitmeye çalışıyoruz. Çünkü bilgi hayat kurtarıyor. Ve sizde bir bilgi varsa bunu paylaşmak istiyorsunuz doğal olarak. Evet. Çünkü çok basit bilgiler hayat kurtarabilir. Mesela ee, çok uzun süreler birlikte işbirliği yaptığımız paylaşımlarda bulunduğumuz kurumlardaki dostlarımız bile bir afetten sonra e, yaşanacaklarla ilgili senaryoyu tamamıyla kafalarından silip e, yani sanki hiçbir senaryo hazırlığı yapmamış gibi e, baştan her şeye başlamayı tercih ediyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bugün bir kurumdaki dostlarımızla bir aradaydık, bir tatbikat yaptık. Binayı boşalttık. Bize 5.8 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını anlattılar. Herkes tahliye ederken, tahliye etmeye başladıklarında telefonlarıyla ailesine ve yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu ne kadar bahtsız bir durum. Çünkü bir depremden sonra e, ailemize ve yakınlarımıza e, telefonla ulaşmamız... Mümkün olsa bile onlar için fiziksel olarak yapacağımız şeyler çok kısıtlı. Mesela çocuğunuz okuldaysa eğer çocuğunuzdaki okula depremden hemen sonra yardım etmek istiyorsanız yani ulaşımın e, kilitlenebileceğini düşünmek lazım, iletişimi kilitlenebileceğini düşünmek lazım. Bu durumda bizim öncesinde bir planlama yapmamız lazım ki çocuğumuzun okulunda yapılacak şeylerin ee, önlemlerin alınmasını sağlamaktır Eğer bu önlemleri önceden almıyorsak Bizim tahliye esnasında veya depremden hemen sonra Bir şeyler yapabilmemiz Hatta o bölgeye ulaşabilmemiz bile mümkün değildir Bazı yerlerde 30 bin, 40 bin, 50 bin kişinin yaşadığı iş alanları var Oradan herhangi bir yere ulaşmak çok çok güç Yani nüfus yoğunluğumuz çok fazla ee, O yüzden bizim öncesinde ...aile bireylerimizle ilgili... ...yakınlarımızla ilgili planlamaları yapmamız... ...gerekiyor ki... ...o anda... E, ...bir şey yapabilmemiz mümkün olmayacak. Bazı kişiler diyor ne kadar vicdansızsınız. Ya da arama kurtarmayla... uğraşa uğraşa... ...hani kalbiniz mi nasırlaştı? Ya mesela çok pratik bir örnek. Bir deprem esnasında yan odaya gitme imkanımız... ...olmayacak ve belki de çocuğumuza ulaşma... ...imkanımız olmayacak. E, bu durumda benim önceden çocuğumun... ...odasındaki eşyaları... ...sabitlemiş olmam. Odanın dekorasyonunu sadeleştirmiş olmam gerekiyor. Mesela bir çocuk odasına... ...kendi hoşumuza giden eşyaları koymak... ...oyuncakları koymak... ...çeşitli unsurları koymak... ...ve bir depremde bunların düşerek... ...bir çocuğu veya bir bebeği yaralaması... ...gerçekten çok acıdır. O yüzden kendi hoşumuza gittiği için... E, ...odayı döşediğimiz eşyaların... ...değiştirilmesi... ...ve yeni bir kültür oluşturmamız gerekiyor. Yani güvenli ve... E... ...güvenli ve estetik kavramlarını... ...birleştirebiliriz. <gülüyor> e, ama biz e, güvenliği düşünmüyoruz... ...daha çok estetik... E, ...kaygılarla hareket ediyoruz. E, ama mesela şey bile çok pratik... E, ...kapının önüne... ...mesela dolap koyuyoruz... ...dolabı sabitlemiyoruz... ...dolap devrildiğinde hiçbir şey yoksa bile... ...odaya giremeyeceğiz belki kapıyı açamadığımız Veya için. Veya kapıdan çıkamayacağız. Veya kapıdan çıkamayacağız. Yani çok basit gibi görünüyor ama... ...o anda bir krize e, neden yani oluyor. Mesela yatak odalarındaki dolaplar... Kesinlikle sabitlenmeli. Ama mümkünse yatak odasında dolap bulunmamalı. Olmasın. <gülüyor> ya da e, yatak odasında bir dolap varsa da üzerinde ayna olmamalı. Mesela Kartal'daki e, çöken binada, çok yakın zamanda biliyorsunuz hmm. bir bina çöktü. Orada bir teyzeyi m, enkaz altından çıkarırken e, şükrettik, ki, şükrettik ki e, üzerine düşen dolabın üzerinde bir ayna yoktu. Ama maalesef ki Sakarya'da benzer bir durumla karşılaştığımız zaman yaşlı bir teyze maalesef ki ağır bir şekilde yaralanmıştı. O yüzden mesela bunlar çok basit bilgiler. Önce evimizde gerçekten tehlike avı yapmamız gerekiyor. Tehlike avı. Tehlike, tehlike. avı yapmamız gerekiyor. Risk, risk değerlendirmesi çok basit. Aile bireylerimizle mutlaka ve mutlaka evde deprem tatbikatı yapmak gerekiyor. Deprem esnasını nasıl canlandırabiliriz? Gerçekten çok komik görünebilir bu anlatacaklarımız. Ama, Ama bu evi... bir oyuna da çevrilebilir. Hayır, bu bu bir tabi oyuna çocuklar. zaten çevrilmesi evet. ve bizim için de çevrilmesi gerekiyor. Afet eğitiminde şöyle bir gerçeklik var. ...akıl öğrenmez, beden öğrenir... ...yani biz teorik olarak... ...birisine bir şey anlatsak anladım der... ...geçer ama acil bir durumda... ...akıl öğrenmiyor... ...çünkü limbik sistem devreye giriyor... ...limbik sistemin içindeki amigdala... ...devreye giriyor, insan 0-1... ...olarak davranmaya başlıyor... ...ve bu şekilde aslında... ...aklımız öğrenmiyor, bedenimiz öğreniyor... ...o yüzden bedeni egzersizlerle... Tatbikatlar. ...tatbikatlarla... ...mesela bir deprem esnasını nasıl simüle edeceğiz... <gülüyor> evet eh çünkü panik anında eğer bir e, şey hazırlık yapmadıysak çok içgüdüsel davranıyoruz. Demin e, bahsediyorduk işte camdan e, atlayanlar, işte koşanlar, kaçanlar, yaralananlar var yıkılan bina olmasa da. E, bu aslında e, hazırlıksızlığımızdan e, oluyor. Hazırlıklı olmadığımız bir şeyde ne yapacağımızı yani bilmiyoruz. Yeterince konuşmak mı lazım? Mesela şöyle konuşmak yetmiyor. Mesela, çok, çok, ne yapmak lazım? Çok, Tekrar mı Cep telefonlarımız var. Cep telefonlarımızın alarm var cep telefonlarımızın alarmının sesini basit bir deprem sesiyle değiştirelim. Mesela bu çok ilginç bir pratik. Ve belli bir saate kuralım. Mesela bugün 20.17'de istediğiniz saate kurabilirsiniz. Evde telefonunuz deprem alarmı ile birlikte çalsın. Aile bireyleri neredeyseniz o esnada ona göre bir pozisyon alın. Mesela koşmayın, kaçmayın. E ee, biz C'nin pozisyonu alın, işte Hı. bir yere küçülün, hedef küçültün. Çünkü gerçekten binamız bir depremden sonra 3 tane hasar tipine sahip olabilir. Bir arama kurtarmacının gözüyle baktığınız zaman. Yani hafif hasarlı olabilir. Ki hafif hasarlı bir depremde de mesela eşyalar hareket edecektir. Basit bir fizik kanunu vardır. Hareket eden bir nesneye, başka bir hareket eden nesneye çarptığı zaman etki eksponansiyel Artan bir şekilde gerçekleşecektir. O yüzden bizim önerimiz bir depremde ki şunu da unutmamak lazım. Bir deprem yaşandığında depremin merkezini bilmiyoruz. Depremin büyüklüğünü bilmiyoruz. Ne kadar ve depremin süreceğini bilmiyoruz. Süreyi bilmiyoruz. Merkezini, süresini ve büyüklüğünü bilmediğimiz bir ortamda bizim şunu varsaymamız gerekiyor. Ben depremin merkezindeyim. Bu şiddetli bir deprem ve uzun sürebilir. O zaman ona göre bir e, pozisyon almak lazım. Yani birisi şöyle bir körlüğe sahip olabilir. Değil mi ki? Ya ben Marmara depreminde asansöre binmiştim. Bu 5.8'de yürüyerek çıkmıştım. Ee, Eisenhower'ın bir sözü var ya. En kötü plan plansızlıkta nedir? Hayır. Afetler veya hazırlığı ile ilgili bu çok yanlış bir bilgi. En kötü plan berbat bir plandır. En kötü bir plan plansızlıktan iyidir değil. O yüzden doğru bir plan yapmak lazım. Masa başında yazılmış senaryolar. Mesela bir deprem olduğunda bir yere tutun. Nasıl yani? Yani bir yere tutun ne demek yani? Çünkü hani... Sabit e, bir yer mi var? Sabit yani? bir yer mi var? Bütün eşyaların harika... Tabii e, bazı kişiler diyor ki ya siz arama kurtarmacısınız. Hani 50'nin üzerinde operasyona gitmişsiniz. Ekip olarak yani hep cenazeleri görmüşsünüz. Binalar yıkılmış... ...onun üzerine mi teori yapıyorsunuz? Hayır dostum, bunun üzerine değil tabii ki. Bizim bahsettiğimiz şey... ...as bir binada da... ...bir insanın üzerine düşebilecek bir eşyayla... E, ...ağır yaralanma... ...ve hayatını kaybetme ihtimali vardır. O yüzden kişinin doğru düzgün... ...bir pozisyon alması gerekir ki organlarını en iyi koruyacağı bir şekilde eğer bina yıkılırsa da survive edebileceği, hayatını idame ettirebileceği bir pozisyon. Ki e, C'nin pozisyonu diyoruz aslında bebeğin anne karnındaki, bizim mesela e, dedim korktuğumuz zamanlarda kapandığımız bir pozisyon, e, dizlerimizi karnımıza çekiyoruz, e, kollarımızla başımızı e, koruyoruz e, ve yan yatıyoruz. Hı. Böylece e, omurgamız yatay bir şekilde olduğu için üzerine düşebilecek şeyler zarar görmüyor. Biz küçülmüş oluyoruz. Hem yükseklik açısından hem ebat açısından. O yüzden güvenli bir yer. Çünkü birkaç adım atabiliyoruz. İnsan gerçekten bir şey yapıyor. Ben koşmuştum, ben kaçmıştım, ben işte uçarım. Yok, gerçekten bir şiddetli bir depremde, bu depremde yaşayanlar da var bunu. Adım atmanız, hatta ayakta durmanız mümkün değil. değil. O yüzden vücudun ...bunu refleksel olarak öğrenmesi lazım. Yani ben... Ee, ...kaçarım. Çünkü... ...biz bir arama kurtarma ekibi olarak gittiğimiz... ...birçok ülkede artçı depremlere de... ...maruz kaldık. Ve ka artçı depremlere maruz kaldığımız zaman bile... Ee, artçı deprem derken yine... ...altının... ...üzerinde... ...ve en son Nepal depreminde... ...yaşadığımız bir tecrübeyi anlatayım... Ee, i̇şte ilk ulaşan ekiplerden birisi olduk ee, Tam gümrükten geçerken Havalimanının içindeyken Pasaport kontrolündeyken Bir deprem başladı ee, Bütün ekibimizdeki arkadaşlar Bulundukları yerde kaldılar C'nin pozisyonu aldılar O anda etrafımıza bakıyorum Üzerimizden insanlar zıplayarak ve basarak geçmeye çalışıyorlardı Yani e, Bu içgüdüdür 0-1 kaç Kurtul İçinde bulunduğun durumdan mümkün olduğunca çabuk kaç der içgüdü. Hayır. Yani bu... Sıfır bir düşen... derken sıfırla hmm, bir dakika arası. Yok sıfır bir dediğim hani mantık olarak e, mantıktaki sıfır bir vardır. Evet. Ya, evet yani. O yüzden kaçma diyoruz. Dona kalma diyoruz. Çünkü dona kalmak da şöyle diyor. Ya Gürhan Beyciğim deprem mi oluyor? Aa, deprem mi oluyor? Deprem Hı -hı. mi oluyor? Derken aslında zaman geçiyor. İlk üç saniye, dört saniye, beş saniye neyse P dalgalarının yani primer ilk dalgaların olduğu zaman da bir ses duyuyoruz. Binanın kaç saniyede yıkılacağını bilmiyoruz. On saniyede de olabilir, on beş saniyede de olabilir. O yüzden bir kişi ben çıkarım, kaçarım diye bir plan yapıyorsa yanlış bir plan Yanlış yapıyorum. bir plan. Tabii tabii. Evet. Yani en kötü plan kötü bir plandır. Evet. C'nin pozisyonunu bir kez daha tarif eder misiniz lütfen? Hı -hı. Yan yatıyoruz. Yani e, sağ ya da sol kolumuzun, kolumuzun üzerine üstlenen, diye tarif edeyim. Evet. E, dizlerimizi karnımıza doğru çekiyoruz. E, kollarımızla da yani dirseklerimiz başımızın e, hizasına gelecek şekilde e, başımızı koruyoruz. E, ve mümkün olacağı hedef küçültüyoruz. Yani diz, başımızı da karnımızın dizlerimize doğru yaklaştırıyoruz. Hmm. Mesela şu da çok büyük bir problematik olarak görüyoruz. Hmm. sağlam bir binadaysan bunu yap. Hmm. Yani böyle if close şeklinde. Eğer böyleyse falan gibi şeyler afet planlamasında olmaz. Eğer böyleyse kişi aynı anda 3 saniyede 4 tane hareketi denemeye çalışır. Yani bugün birisi anlatıyordu. Birisi oturuyor kalkıyordu. oturuyor kalkıyordu Çünkü kişi hmm. o anda düşünmeye çalışıyor. Senin tek bir şey yapma şans. Şimdi böyle bir eğitim mesela yaptık. Ondan sonra kişiler sevgili dostlarımız diyor ki ama ben giriş katındayım, 10-15 saniyede kaçamaz mıyım? Yani binanın kaç saniyede yıkılacağını bilmiyorsun ki. Eğer hani tehlikenin büyük olduğu bir şehirde olmasaydık, yani deprem tehlikesinin büyük olduğu bir şehirde, bir kez daha tekrarlıyorum. Yani bu işin kritik noktası budur. Süresini bilmiyoruz, büyüklüğünü bilmiyoruz ve merkezini, merkezini bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ne zaman olacak? Yani ne zaman olacak bilmiyoruz. Yarın, belki 10 sene sonra ama ben hazırlanmak zorundayım. Japonlar bu şeyin e, unutulmaması için sık sık galiba tatkat yapıyorlar. Yani çünkü siliyor dediğinizce ya oraya takıldım kaldım. Ben. Yani insanlar düşünmek istemiyor ve vücut unutur öğrendiğini. Demek ki arada eğitimi tekrarlamak mı gerekiyor bu durumda? Yani sürekli tekrarlanması gerekiyor. Hı -hı. Evet. Yani Var mı bir hiç... aralık var mı bunda? Yani mesela bir aile kendisini hazırlamak için... Ne bileyim hmm. senede iki kere filan şey mi yapmalı? Yani üç ayda bir yapması hmm. e, iyi. Yani çünkü üç ayda aşağı yukarı unutmaya yaklaşıyoruz. Üç ayda bir yani senede hmm. e, dört kere. Farklı. Aynı zamanda bazı pratikler yapılıyor. Çünkü işte e, bir, tekrar bir tehlike avı yapmak. Hmm. İşte e, çok konuşuldu bu deprem sonrası afet çantasını güncellemek. Hmm. Ee, onun dışında kendi, kendi planını mi? yapmak çünkü evet. belki taşındık belki işi değiştirdik belki çocuğumuzun okulu değişti belki ailemize aldı. yeni geldi kesinlikle evet. ee, ve bir tazelemek ve bunu neşeli bir şekilde de yapılıyor çünkü çocuklara travma yaşatmak zorunda değiliz evet. ee, bunu yaparken biz kendi korkularımızı aktarmayalım Hani neşeli, canlı ve doğru bilgiyi çocuklarımıza aktarmaktan Şaşırmasın da çekinmeyelim yani. ama. Evet. Çünkü karşılaşabilir ve hiç ilgisi yoksa o zaman çok daha kötü bir durumda olacak. Evet. Evet. Evet. Şöyle yapalım mı? Şimdi bir deprem öncesi alacağımız önlemler var. İşte bu tehlike avına bulunduğumuz her mekanda yani sadece evimizde çocuğumuzla... E, i̇şimizde her değil, yerde her yerde, her yerde iş yerimizde, hı hı. E, okulda bir tehlike abı yapıp nelerin tehlikeli olduğunu tespit ediyoruz. Bir kere şunu çok öneriyoruz. Herkesin yattığı bir yer var kesinlikle. Yani Bazıları çalışır, bazıları çalışmaz. Bazılarının sabit bir yeri vardır ama herkesin uyuduğu bir yer vardır. Evet. Uyuduğumuz yerin yanına fener, ayakkabı, düdük, su koyalım. Fener bastığımız yeri görmek için. Ayakkabı, deprem sonrasında ortaya çıkan cüruflar, cam kırıkları karşısında binayı terki, terk etmek için su eğer herhangi bir ihtiyacımız varsa e, ki yanında ilacımız varsa kullandığımız öyle bir şey de olabilir. de herhangi bir acil durumda dışarıya ses vermek için. Mesela yatağımızın yanına böyle bir şey koyalım. Bunu öneriyoruz. Gerçekten e, demin sevgili Betül'ün söylediği gibi deprem eğitimlerini tekrarlamak gerekiyor. Biz G olarak bu konuda bir e, pdf dokümanı hazırladık ve herkesin aktararak öğreneceğine inanıyoruz. Yani birisi birisine aktardıkça öğrenir. Bunu da yani bizim sivil toplum olarak sivil toplum kuruluşları olarak sivil toplum toplumun gücü olarak e, imece, paylaşma, dostluk duygusuna ihtiyacımız var. Bu Gea'dan, GA'nın internet sitesinde var olan e, var, bir PDF dosyası. sosyal medya hesaplarında daha aktif bir Gea şekilde arama, kurtarmada. Evet. paylaşma imkanı da olduğu için oradan şey yapıyoruz. Ama bu evet. mesela bir PDF dokümanımız var. O, o 13-15 sayfalık. Herkes evde okuyabilerek bile Hı -hı. bunu kullanabilir. Yani faydalanabilir. ...herkesin birbirine aktarması... Hmm. ...ve tekrarlaması ve istim üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bir sivil toplum kuruluşuna katılmak iyidir. Afad'ın e, gönülüsü de olabilir bir kişi. Gea'nın da mesela yerel afet gönüllüleri var. Başka sivil toplum kuruluşu dostlarımız var. Yani bu konuyla ilgili kim çalışıyorsa harikadır. Yani kim afetlere hazırlanmaya çalışıyorsa... E, ...bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü... Hmm. ...çok büyük bir seferberliğe ihtiyaç var. Evet. Şu anda 1115 tane... ...gönüllünüz olduğunu belirtiyorsunuz. Bu aktif Bunlar midir? Bunlar aktif üyelerimiz ama bunun dışında... ...birçok gönüllümüz var. Yani... Ee, ...bunun dışında yara afet gönülleri, ge ee, yara afet gönülleri ...diye bir sistem oluşturduk. Mesela arkadaşlığın ve dostluğun... ...gücünü gönüllüye dönüştür. Afetlere hazırlığa dönüştür. Ya birazcık da bir sosyolojisi var bunun. Yani, Tabii. Sen sıkı arkadaşsın, kankasın... 15-20 kişisin. E, gel tamam o zaman. Yani kendi mahallende, kendi toplumda. Çünkü bizim kültürümüz buna çok uygun. Dostluk, arkadaşlık, birlikte olma, e, sevgi gösterme. Yani insanlar yani biraz da fedakarca insanların ihtiyacı için organize olma ihtiyacına da sahipler. Evet. Bir felsefe ve kültür derneği olmanın da avantajlarını evet. kullanıyorsunuz evet. böylelikle. Geçenlikle. Ee, bir de tabii e, bu kadar gönlümüz var ama e, bunun dışında 25 sene içerisinde binlerce kişiye aslında bu eğitimleri aldı, eğitimleri aldı. Verdiniz, tabii, evet. eğitimleri aldı. E, gönüllülük çünkü çok dediğim ha, hareketli bir şey. Tabii. Yani, Akış evet. bir iş yerinde çalışan sayısı gibi sabit bir şey değil. Çok hareketli. Yeni gönüllüler var. Bazı kişiler iş, hayat dolayısıyla. Ee, ...şehir ya da ülke değişikliği dolayısıyla... ...gidiyor ya Çok canlı ve dinamik... ...bir e, yapı. Bir afette GA gönüllüleri ne yapacakları hakkında... ...bir e, prosedürleri falan var. Yani. Çok detaylı prosedürlerimiz var. Zaten... Çünkü haberleşme e, kısıtlanacak. Bunun tabii ki standartları var. Yani Birleşmiş Milletler'in... E, ...arama kurtarma e, grupları... E, ...ile ilgili bir tavsiye grubu var... ...İnsarak diye... ...arama kurtarma ekipleri için... Onun üyesiz 99'dan beri. Aynı zamanda ekibimizin seneler içinde yaptığı tecrübeler sonunda oluşturmuş olduğu prosedürler var ama tabii şunu da söylemek istiyorum: Hiçbir arama kurtarma veya acil durum ekibi ben çok iyiyim diyemez çünkü oldum diyen kişi öldüm der. Ya hemen hata yaparsınız. Yani o yüzden hani bu şeyde konularda. Her zaman öğrenmeye açık, eksikleri tamamlamaya açık olmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bakış açımız bu. Evet, ve hazırlıklı ve her olmak. Her operasyon ve her tecrübe yani ben Haiti depremi başka bir tecrübe, Pakistan başka bir şey, Hindistan başka bir şey, Marmara depremi başka bir şey, Van depremi başka bir şey. Her birinde yani yapısı, da o farklı, depremin oluş şekli, şiddeti, evet. merkeze yakınlığı, bina yap... yani her tüm e, bileşenler çok farklı olduğu için ...her deprem başka bir gerçek... Yani ...gönüllük yani. varsa insan rutine girmez... ...yani hiç kimse bunu... ...resmi görevlerde dahil olmak üzere... ...hiç kimse bunu gönülsüz yapamaz... ...o yüzden ben tanıyorum mesela... ...AFAT'ta olan arkadaşlarımız var... ...diğer e, AKUT'da var... ...diğer Sivil Top... ...herkes gönüllü olmayan insan bu işlerle uğraşamaz... ...yani sadece bürokratik nedenlerle... ...kimse elini taşın altına bu şekilde... ...sokup risk alamaz... Yani ...okullardaki öğretmenler... hani ...kamu görevleri yani e, çok şeyler... Biz, ...iletişimde olduğumuz... ...o kadar candan o kadar dert edinmiş... ...ve gerçekten ki yani ne yapabiliriz... Biz ...eğitim yapalım şunu yapalım bunu yapalım... ...nasıl gerçekleştirelim... Bu sadece bir kişinin... Ya bunu birkaç kişinin çözebileceği bir sorun değil yani. Hani Marmara depremini mesela <gülüyor> Almanya'da yaşasaydı, x bir ülkede yaşasaydı büyük sınavlarla ve sınavlarla karşılaşırdı. Evet. Betül Hanım siz konuşmanızın başında e, işimizden izin alıyoruz dediniz. Aynı zamanda bir profesyonel işiniz var. Herkesin öyle mi? tabii. Öyle, öyle mi? Mesela sizin profesyonel işiniz nedir? Ben proje yönetimiyle ilişkili çalışıyorum. Ee, çok uzun yıllar reklam sektöründe çalıştım. Sonra birazcık daha işte e, serbest çalışabiliyorum. E, ama bizim çok geniş bir skalamız var. Yani e, profesörlerden öğrencilere, ev hanımlarından e, kendi meslek sahibi olan kişilere kadar e, 7'den 70'e. E, herkesin gönüllü olabileceği ve yapabileceği bir şey var. Evet. Bir profesör Doktor Zeynep e, Hoca'yla da biz bir evet, panel evet. gerçekleştirdik. Ve yani hakikaten şaşırtıcı oluyor. Çünkü e, üzerinde şu anda sizin üzerinizde olduğu gibi GA'yı tanıtan giysilerle e, panele geldi. E, bir yandan e, üniversitede eğitim veriyor. Bir yandan GA'nın gönüllüsü. Bu tabii yani e, son aramadım. derece önemli. Evet. Yani operasyonlardaki mesela ee, ekibimizde herkesin yapacak bir şey var, herkesin alabileceği bir görev var. Yani biz bir ayrım gözetmiyoruz. Herkesin yeteneklerine ve kapasitelerine göre. Bütün arama kurtarma ekiplerinde de böyle zaten. Mesela kadın erkek ee, oranına baktığınız zaman yani yüzde elli, yüzde elli, yüzde kırk beş, yüzde elli beş, yüzde elli evet. beş, yüzde kırk beş. Yani dünyadaki diğer ülkelerde, mesela Türkiye'de diğer ekiplerimizde de böyle. Dünyadaki ama diğer ülkelerde sanki biraz daha erkek hegemonyası varmış gibi. Ama Türkiye'de gerçekten büyük bir Marmara depremi gerçeği yaşadık. Ve e, kadınlar, erkekler birlikte omuz omuza e, kurtarmada görev aldık hepimiz. Evet. Herkesin yapabileceği bir şey var. Semt örgütlenmesi yapıyor musunuz? Öyle bir Şu an yani gücümüz ve kuvvetimiz o kadar fazla değil. Çünkü biz biraz daha butik bir şekilde mesela uluslararası operasyonları çok gerçekleştiriyoruz. Çünkü dediğim gibi e, felsefesi de şu, yani biz e, ülkemizde bunu yaşadık, bize yardım etmeye geldiler dünyanın öbür ucundan ve biz de bunu yapmak zorunluluğunu hissediyoruz. Aynı zamanda e, bize başvuran işte gruplar, ekipler belirli gerçekten takım olmuş. Mesela bir yüzme kulübü olabilir veya bir spor kulübü olabilir veya bir arkadaş grubu olabilir. Kendilerinin takım olduklarını gösterebiliyorlarsa hali hazırda bir şey için bir şey inşa edebiliyorlarsa bir iş yerindeki grup da olabilir. Bizim yerel afet gönüllerimizi e, ekibimiz olarak yetiştirmeyi e, istiyoruz. Yani, sıfırdan bir takım oluşturmak zor ama mevcut bir takıma ...ilham vermek ve bir yol göstermek mümkün. Evet. 19 şubeniz var. Bu şubelerin dağılımı nasıldır? E, tabii aynı şehirde... E, ...birkaç şubemiz de var ama... ...genel olarak e, bulunduğumuz iller... Işte ...İstanbul'da... E, ...var İzmir... ...Bursa, e, Kocaeli... ...Ankara... E, ...Antalya... E, ...Adana, Mersin, Van... ...atladım... ...e... Gibi farklı Bütün Türkiye coğrafyasına var. yayılmış İstanbul'da mesela 3 e, şeyin dağılımı Nasıl? Şişli'de Var Kadıköy ve Bizim merkezimizde Kuzguncuk Altınüzade Kuzguncuk arasında evet. Kuzguncuk Sırtlarında diyelim Evet Evet. Güzel bir yeriniz var. Kuzguncuklular Derneği şu ara bu konularda bir takım çalışmalar evet. içinde eğitim almak istiyor falan. Onun için sordum. Tabii tabii. Varız. Çok yakınız. Biz, Bekliyoruz. Bizi, bizi davet ettikleri zaman. Yani şöyle bir şeyimiz var. Tabii biz gidip e, mesela okullara da ya da diğer kurumlara da, hadi hadi biz yapalım demiyoruz. Çünkü bundan vazgeçtik. İlk seneler böyle yapıyorduk. Yani birazcık da kibirlik alıyor. Biz biliyoruz size bir şey. Yok. Birisi talep ederse Elimizden geldiğince gücümüz ölçüsünde cevap vermeye çalışıyoruz tabii ki. Evet nasıl temas kuracağız sizden bir talebimiz olduğu takdirde? Mail atabilirler. E, sosyal medya üzerinden yine et atabilirler. E, G.org.tr at adresine mail atabilirler. Ee, yine sosyal medyadan mesaj atabilirler. Mesaj atabilirler. Peki DM'de. hangi alanlarda eğitim verdiğinizi de gerçi sitenizde görüyoruz ama Tabii. bir kısa özet. Yani temel olarak e, 4 aylık, 3-4 aylık süren bir temel vatandaşlık eğitimi gibi düşünebileceğiniz e, depremle birlikte yaşam yangın eğitimi, sel eğitimi, onun dışında ilk yardım eğitimi, e, bunun dışında temel arama kurtarma eğitimine giriş... Bununla ilgili bir temel vatandaş eğitimi, yani bir afetten sonra bir kişinin neler yapması gerektiği ile ilgili temel bir eğitim. Yani bunda 25 senedir e, yaptığımız tecrübelerim ve çalışmaların üzerine kurgulanmıştır kurulmuştur. Ondan sonra ileri eğitimlerimiz var. Onlarla e, ekibimizde sürekli olmak isteyen arkadaşların devam etmesi mümkün. Mesela bu cumartesi günü e, bir e, eğitimimiz var. Ben davet ediyorum. E, özellikle kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddetle ilişkili. E, biz, evet, yani çok üzüldüğümüz zaman bir konuda e, bunu eğiterek değişebileceğini düşünüyoruz. Gücümüz de belli ama e, bir iki yardım e, eğitimi dizisi düzenledik. Her ay e, bir kez kadınlar ve çocuklar için bir iki yardım. Ha seyir. bu düzenli her ay her bir ay kere yapıyoruz. yapacaksınız. Evet. evet, evet. Ya yani emni bulutla ilgili. E, çünkü şöyle çok semboliktir e, maalesef bir kişi. Ee, bıçaklanmış e, hayatını kaybederken e, niyetsiz bir kişi yani kötü niyet veya iyi niyet diyemeyeceğim sadece alışkanlık nedeniyle kameraya çekiyor. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Bombalı saldırı olaylarında veya herhangi bir afet durumunda artık telefon kullanıyoruz ve telefonla çekim yapıyoruz. Yani sanki bir ekranın arkasında birisini çektiğimiz zaman o zamanki andan ve zamandan bir yabancılaşma yaşıyoruz. Ya bu yabancılaşmayı yaşadığımız zaman sanki ekranda görüyoruz ya bir dizi filmde veya bir sinema ekranında görmüşüz gibi oluyor. O durumdan sanki kaçmanın ve bir şey yapmamanın bir yöntemi. O yüzden biz diyoruz ki ya kamerayı kullanma onun dışında elini kolunu kullan bilgini kullan ve bir insana ilk yardım yap. Eğer orada bir, ta, hani bir bası yapılsaydı ee, hayatını kaybetmeyecekti. Evet bir küçük ara verelim müzik parçamızı dinleyelim ondan sonra programımıza devam edeceğiz <Sessizlik> ne le le le ne Negarinu kat çarşude dare Leyla hanum Kelar khune ma khune garin Leyla hanum Hem khune kerubeq qıbla paşede Leyla hanum Qodat mashdu ma bu ne darı Leyla, Leyla Leyla Leyla Leyla. Leyla geldim, Nazkam Hay geldim. Leyla ve or geldim, Nazkam Hay geldim. Nermek nermek ramirevi Rahraf ay Törger donvay Leyla Leyla Leyla <gülüyor> mi hat, uzun, Leyla Mihaq Kedi suzom Topaşi Leyla Hanım Çiravuşen Mupey suzom Topaşi Leyla Hanım Sevgili Leyla Hanım hem mahrethane gizumdu başı Leyla Hanım can Leyla Leyla Leyla Leyla <gülüyor> <gülüyor> Hanım can Leyla Hanım Naz kemzehayi tor <gülüyor> geldim, nermek nerme kramir ebi, rahmeten ay tor geldim, vay Leyla Leyla Leyla. radyodasınız 94.9'da altın saatler programının ikinci bölümündeyiz konuklarımız veya arama kurtarma ekoloji ve sosyal kampanyalar grubundan Betül Fatma Ergün ve Umut dinç Şahin arkadaşlarımız programı Arargunyumla birlikte sunuyoruz. Evet bu çanta meselesi biraz karışık. Çünkü e, çantadan bahseden çok insan var. Evet. E, nedir bu çanta konusunda biraz <gülüyor> bilgi verir misiniz? Çünkü biraz önce e, geceliğin e, yanı başımızda durması gereken bir fenerden bahsettik. Ayakkabı Ayakkabı fener. Ayakkabıdan bahsettik ve sudan Suydu. bahsettik. Suydu. Evet. E, nedir çantada, çanta nasıl bir çanta ve... ...içinde neler olmalı... Bir, ...tabii hazırlık yapalım diyoruz bu şeyden sonra... tam ...hemen o zaman bir afet çantası yapalım... Ee, ...ve bana da tabii soranlar oluyor... Böyle ...yakınlarımdan da... ...ya işte çok pahalı... işte ...nasıl yapalım, alalım mı, kaç tane alalım... Ee, ...şimdi önce şeyi söyleyeyim... ...afet çantası ne demek... ...buna ilişkili bir bilgiye ihtiyacınız evet, var... ...evet çok önemli... ...afet çantası bizim... E, ...bina yıkılırsa... ...ben enkaz altında kalırsam... ...kullanacağım çanta değil... Bu çanta afet sonrasındaki ilk 12 saat için e, ya da 24 saat için duruma göre benim ihtiyaçlarımın içinde bulunduğu binayı tahliye ederken yanıma alacağım bir çanta. Yani binadan çıkıyorum, deprem oldu, canım pozisyonu aldım, kontrol ettim, binayı boşaltıyorum, yanıma alıyorum. Çünkü işte içinde kıyafet, yiyecek, işte radyo, temel ihtiyacım olabilecek birçok şeyi koydum. Ve dışarı çıktıktan sonra binaya tekrar ne zaman girebileceğimi bilmiyorum. Belki hiç giremeyeceğim, belki çok uzun zaman sonra gideceğim. İlaçlarıma ihtiyacım olacak. İşte çocuğum varsa onun ihtiyaçları olacak. Karnım acıkacak. Gece mi, Sıcak mı? Soğuk mu? Bu 12 saat beni birazcık daha ee, ne diyelim? Ayakta tutacak. Ayakta tutacak bir çanta. Evet. O yüzden... güçlen düşürmeyecek. Evet. Çünkü mesela sıcak bir düşün, Üşüyorsunuz. Yedek kıyafet var, bir battaniye aldığınızda, bir lokma bir şey aldığınızda, ilacınızı içtiğinizde moraliniz ve kafanız daha açık oluyor. Ve aynı zamanda mesela bir radyo varsa içinde dinliyorsunuz ne oldu, işte telefonunuzun şarjı bitti belki... E, batarya var şarj edebiliyorsunuz yani bizi hayata bağlayacak temel şeyleri koyuyoruz ya da içinde işte önemli evrakların fotokopileri biraz nakit para e, belki bir e, flash diskte gerekli bilgiler yiyecek birkaç şey kıyafet ilaçlar belki gözlük değil mi gözlükünü almadınız yani nasıl yapacaksınız e, gibi e, hijyen malzemeleri ee, böyle birçok yerde içine koyulabilecek şeylerle ilgili detaylı liste var. Evde girişe yakın bir yerde bulunduralım. Çıkarken alıp çıkalım. Arabada bagajda olabilir. Anladım. Yedek birkaç yere bırakmak iyi olur. Belki iş yerinde bir tane e, olabilir. E, ama bu e, bunu önceden hazırlayalım. Çünkü o anda evden çıkarken hazırlamamız mümkün olmayacak. E, şöyle düşünün. Seyahate çıkarken bir valis hazırlıyorsunuz. Ne kadar sürüyor? Yani bir hafta gideceksiniz. Üç gün gideceksiniz. Evden çıkarken böyle zamanınız olmayacak. O yüzden bu çantayı önceden e, ...hazır etmemiz, hazır kubamız e, etmemiz gerekiyor. Evet. evet. Daha çünkü eve girme imkanı da olmayabilir. Olmayabilir. Onu da düşünmek evet. gerekiyor. Yani bugün yine konuştuğumuz e, birkaç dostumuzla e, aktarmaya çalıştık. Mesela yedi katlı ya da sekiz katlı bir binada olabilirsiniz. E, o binanın herhangi bir katı zarar görmüş olabilir ama siz bunu anlamayabilirsiniz. Fark etmeyebilirsiniz. Yani kat yıkılmasında dahi kişi bunu anlamayabilir. Ve kişi çıkarken içeride hiçbir şey bırakmaması gerekiyor. Alması gereken. Ee, tabii bunlar e, hayati olan şeyler ve yaşayan şeyler. Mesela bir hayvanımız varsa eğer, onun normal şartlar altında e, nereye saklandığını. Çünkü hayvanlar deprem anında mutlaka ve mutlaka... E, ...kuytu bir köşeye sığınma ihtiyacı duyuyorlar. Ortalıkta çok fazla olmuyor. O yüzden onun normal şartlarda nerelerde gizlendiğini... ...oyun olarak veya e, bir krize girdiğinde nerelerde bulunduğunu... ...önceden gözlemlemek lazım. Çünkü bir daha o binadan çıktığımız zaman yukarıya yeniden çıkmak istemeyebiliriz. Yani evet. ikinci kat, üçüncü kat tabii hasar varsa istemeyebiliriz. Aynı zamanda tabii koşarken... Veya hareket ederken çok dikkat merdivenlerin yıkılmış olma ihtimali var. Balkonlar, merdivenler ve koridorlar çok riskli noktalar. O yüzden bir afet anda, depremde en çok zarar görülen bölgeler Burada 12 Kasım'a yaklaşıyoruz. Düzce depreminin senei devriyesi. Biz ekip olarak oraya gittiğimizde Tek katlı ve iki katlı birçok bina vardı. Dinlenme tesisleri vardı. Resmi maka kurumların bulunduğu yerler vardı. Gerçekten tek katlı veya iki katlı binalarda birçok kişi koşarken ve kaçarken üzerlerine düşen eşyalar nedeniyle ağır yaralanmalar ve yaşam kayıpları yaşadılar. Evet. Şimdi e, birinci saatle 72 ikinci saat arası da sizin bir senaryonuz var. O senaryoyu böyle biraz... Adım adım izleyebilir miyiz programımızın kalan bölümünde? O çünkü son derece önemli. Altın saatlere de. Bağlı. Evet, altın saatlere de bağlı. Çünkü e, ne yaptık biz Cen'in pozisyonunu öğrendik ama e, diyelim ki Cen'in pozisyonundan depremin sallantısı. E... Yani tabii sıfırncı saniye diye bir çalıştayımız var aslında bu Yıldız Teknik Üniversitesi ile Kandili e, Boğaz Üniversitesi Kandili Rası tanesinde katılımıyla düzenlediğimiz bir çalıştay. Başka paydaşlarımız da var. İki senedir düzenliyoruz ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel. Sıfırıncı saniyede ne yapmak lazım? Çünkü davranış modeli çok kritik. Ee, evet deprem başlıyor. Ses duyuyoruz. Sarsıntının ilk işaretlerini gözlemliyoruz. Bu sıfırıncı saniyede başlayan bir durum ve üçüncü saniyede sarsıntı artıyor. Ayakta durmak ve yürümek Zorlaşıyor. Binalar hareketlenebiliyor. Yıkılabiliyor. Pencere camları, mutfak ve cam eşyalar kırılmaya başlıyor. Bu üçüncü saniyeden itibaren yaşanan dönemler. Elektrikler kesilebiliyor. Ee, bunun dışında duvardan gıcırdama sesleri çıkabiliyor. Kötü yapılmış bah bacalar, bahçe duvarları yıkılabiliyor. Sıvalar çatlayıp düşebiliyor. Bu durumda yani üçüncü saniyeli, üçüncü dakika arasında çünkü 03 3 3 saniye, 3 dakika arasında. Ya bizim gerçekten tekrarlamak istiyorum. Evde kesinlikle tatbikat yapmamız gerekiyor. Cenin pozisyonu almak, donmak, don dona kalmamak ya da koşarak kaçmamak, fevri davranmamak, panik tepkileri dikkat etmek çok önemli. Asla asansör kullanmamak. Yani ee, 10. saniyede e, binayı terk ederken de üzerimize düşebilecek bir e, yapı unsuruyla e, ...yar alınıp hayatımızı kaybetmemiz bile... ...mümkün olabilir. Ben hemen 99 depreminde... ...Ağustos depreminde... E, ...sallantının süresi... ...45 saniye sürmüştü. Tabii, yani, tabii. E, bu son depremde... E, ...ne kadar sürdü hatırlamıyorum... ...5.8'de ama... E, ...çok da uzun sürebilir... ...büyüklüğüne göre de evet. değişen bir zamanlama. Tabii deprem bittiğinde... E, ...çok ciddi bir adrenalin... ...patlaması yaşıyoruz o yüzden mesela vücudumuzun herhangi bir unsuru ezilmişse dahi bunu algılayamayabiliriz kırıldıysa olabilir evet, yani vücudumuzun bir uzvu bir yerde sıkıştıysa bile bunu algılayamayabiliriz ilk başta o yüzden gerçekten kendi vücut bütünlüğümüzü elimizle kontrol etmek önce kendimizi kontrol etmek sonra ayakkabılarımızı giymek deprem içinde kendimizi ve etrafımızdaki kont kontrol edelim seslenelim ee, seslenebiliyorsak ki hatırlatabiliriz de işte senin pozisyonu alt, ben buradayım e, gibi. Ve sonra eğer bir e, yaralı varsa yanlış müdahale yapmayalım panikle. Eğer müdahale etmeyi biliyorsak ya da e, taşınabilir durumdaysa onunla beraber e, binayı e, terk edelim. E, mutlaka bir fener kullanalım terk ederken. Yani biz depremin büyüklüğünü bilmiyoruz, merkezini bilmiyoruz. Bu her bir deprem için geçerli. Yani önce cenin pozisyonunu alıyoruz. E, sallantı bittikten sonra kendimizi ve e, yakınlarımızı Yaşlıları, güvence altına alacak bir var. şekilde evet. çocukları yani bir bu dışarı şey, çıkıyoruz. Yani çok Katrina kasırgasında en çok hayatını kaybeden kişiler kimler olabilir? Yaşlılar. yaşlılar. Neden yaşlılar? Çünkü Yaşlılar yaşlı oldukları için kaybetmediler hayatlarını. Ee, kasırgadan iki hafta önce evlere gelindi. Dendi ki bakın siz tahliye edeceğiz. Bir fırtına geliyor. Dediler ki yok. Biz sekiz kere yırttık bu kasırgadan. Daha önce evet, yaşadık. Daha önce şey yaşadık bunu. O yüzden Marmara depremini İstanbul'da yaşamış ve kurtul kurtulmuş olan kişiler. Marmara depreminin çünkü merkezi işte İzmit, Gölcük yani vuran yerler orası. Ama ben İstanbul'da asansörde bindiydim. Daha rahatta da hareket ettiydim. <gülüyor> Çocuğumun odasına da gittiydim. E tamam yani hani merkezinde yaşarsak depremi hareket etme imkanımız olmayacak. Bak yine biz 03'te kala kalacağız yani. Evet, evet. Böyle devam edelim. <gülüyor> devam edelim. Artçı şoklara dikkat. Artçı depremlere karşı binayı tahliye etmek gerekiyor. Ee, özellikle binalarda yapısal ve yapısal olmayan hasarlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, çökmüş, yıkılmış merdivenler, kırılmış, patlamış döşemeler, devrilmiş eşyalar olabilir. Mutlaka fener e, kullanmak lazım. Artık bildiğimiz binada değiliz. Özellikle ee, gece ise değil mi? Gece gündüzse de belki hani tozdan toprak. Evet, evet. E, göremeyebiliriz ve e, elektrik hatlarına çok dikkat etmek hı. gerekiyor. Ya da e, doğalgaz e, Hatlar, hatlarına hı. çünkü kaçak varsa. Çünkü çok maalesef mesela sigara yakıyor insan. Veya, Çakmayın. Hiç, evet. hiç e, yapmamak lazım. Fener en iyisi. E, ve e, ne olduğunu öğrenmek için radyo dinleyin. Evet. E, çünkü radyo e, en güvenli ve uzun süre kullanabildiğimiz bize bilgi verebilecek bir araç. Cep pilli bir radyo tabii. Değil, pilli bir evet. radyodan. Evet. evet. evet. evet elektrik hatlarına ve kopmuş kablolara dikkat etmek gerekiyor. Telefon hatlarını meşgul etmemek e, evet. çok önemli. E, bunun yerine iletişim kurmak için SMS kullanmayı öneriyoruz. Ve aynı zamanda iletişim kuracaksak da bir protokol yapmamız gerekiyor karşımızdaki kişilerle. Yani nasılsın? Güneş Bey nasılsın? Çok büyük bir deprem oldu. Valla burası acayip sallandı. Nasılsınız? Sizde, evet. Yani siz de bana cevap verir. Bence bir diyalog gidiyor. Yani 2-3 evet. dakika ...sahar diyaloğu gibi devam ediyor. Böyle bir şey değil. Hattı meşgul diyoruz. Buradayım. Çünkü o yüzden önceden bir plan yapmış olmamız evet. lazım. Haberleşme planı, nerede buluşma planı. planı. Ee, tahliye e, alanı yani buluşma noktasının belirlenmiş olması lazım. Yani bir deprem olursa biz nerede buluşacağız? Haberleşme Evin önü değil olacağız? ya da haberleşmeyi nasıl yapacağız? Çocuğu kim alacak? İşte hangi noktada Aa, orada bir şey var ikinci bir şey yeri. İşte bizim Ankara'da bir akrabamız var Vallahi onunla iyi. iletişim kuralım. Ankara, evet. Yani farklı şehirde bulunan bir akrabamızı iletişim merkezi olarak kullanmamız gerekiyor. İki üç tane alternatif buluşma alanı belirlememiz gerekiyor ki birinde olmazsak birindeyiz. Çünkü bir kişi iş yerinin de buluşma alanı var, toplanma alanı var. Ki barınma alanı bambaşka bir şey. Yani toplanma ve buluşma alanı başka bir şey, barınma alanı başka bir şey. Depremden hemen sonra bir araya geleceğin nokta, birkaç saat kalacağın nokta. O yüzden ve tanıdıklarınıza eğer bir yere gidiyorsanız mutlaka haber verin. haber verin. Yani bilgisi olsun. Ve öncesinde bir destekleşme ve haberleşme ağı kurmak gerekiyor burada hemen şeyle söyleyeyim çok önemli mutlaka herkes benzer şekilde düşünmüştür ve planlamıştır ama e, çocuklarınızın okullarıyla konuşun ve siz ya da sizin verdiğiniz e, isim verdiğiniz kişi gelip almadan çocuğunuzu servislere bindirip ya da işte gelen birine verip göndermesin. E, çünkü çocuk servise bindi. Servis şoförü var mı yok mu? Yolda mı oldu? Nereye götürdü? Bina yerinde yok, açık siz, mı, değil mi? Yol açık mı? değil mi? ...bilmiyoruz. E, o yüzden okullar... Tam bir e, travma oldu. Evet. Okulda beklesin ya siz... ...ya e, işte, işte... ...benim bakıcım, annem, şu kişi... ...neyse bunlar gelip alana kadar... Kimin gidebileceği belli mi Allah aşkına? E, e, birkaç isim verilebilir evet. yani... ben. Şunum... Veya tam tersten düşünürsek eğer... ...çocuğumuz birkaç tane... ...telefon numarasını ezberlemeli... ...eğer biz gelemiyorsak... ...çünkü enkaz altında kalmış olabiliriz... ...veya hayatımızı kaybetmiş olabiliriz... ...o zaman çocuğumuz veya yakınımız... ...birisiyle irtibat kurabiliyor olması lazım... ...yani evet. e, şu an diyelim ki... ...benim e, çocuğum eğer... E, ...buradan uzak bir noktada bulunuyorsa... ...diyelim ki avcılarda bulunuyorsa... ...veya küçük çekmecede bulunuyorsa... ...benim ona ulaşmam çok zaman alacak... ...yani Karaköyden evet. oraya gitmek uzun bir süre gerektiriyor. O yüzden benim çocuğumu güven altına almış olmam gerekiyor. Evet. İki önemli hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi, bütün GSM servis sağlayıcılarının bir kapasitesi var. Kesinlikle. Bu kapasite de deprem dönemindeki yığılmaları ve yoğunluğu karşılayacak bir kapasite değil. Hayır. Şimdi mesela 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra bu konuda da bir takım beklentiler birdenbire ortaya çıktı ve GSM şirketlerin muhakkak eksiklikleri var. Bu kesin. Belki yatırımdan çekildikleri için falan ama namütenayi bir servisi sağlamaları mümkün Mümkü değil, değil. Değil. değil. Bu nedenle hem sabit telefon hatlarını hem GSM e, hatlarını fazla meşgul etmememiz lazım. Beklentimizi de yüksek tutmamamız lazım. Çünkü GSM şirketlerinin e, bazı yetkilileri de açıklamalar yaptılar. İşte biz eksikliklerimizi hemen tamamlayacağız falan. Bunun karşılığı olarak bir e, yüksek beklenti peşinde olmamamız gerekiyor. Evet. Keza ikinci hatırlatmamda bu okullarla ilgili en önemli sorunlardan birisi okulların hemen e, öğrencileri servislere bindirip evlerine göndermeye kalkmaları. Bu nedenle de e, biliyorsunuz İstanbul'da trafik birbirine girdi. Evet, bir anda evet. e, yoğunlaşma oldu. Eğer e, ciddi bir depremle karşı karşıya kalmış olsaydık e, birçok e, ana yolda e, ulaşım sorunu olacaktı. İtfaiyenin, işte kurtarma ekiplerinin olay yerlerine ulaşmaları yani, zor olacaktı. Şöyle düşünebiliriz. Okullarımızın ve öğretmenlerimizin ee, ...çocukları okulda tutmasının en iyi yöntem olduğunu düşünüyoruz. Ve aynı zamanda oradaki öğretmenlerin çocukları da başka okullarda güven içinde kalmak kaydıyla. Umut Bey, geçen gün televizyonda bir Japon e, iz, mimar konuşuyordu, burada çalışan birisi. Bizde toplanma alanları ve barınma alanları okullardır dedi. Bahçeleri, evet. bahçeleri, yani şey, bahçesi, yani. okul binalarının evet. güvenilir olması <gülüyor> ve işte tuvaletleri olması, belki su depoları olması filan <gülüyor> o ilk andaki şok için faydalı olabilir. Evet. Bizdekiler de hemen bir an önce evlerine gitsin. Yani büyük bir depremde yollar, mollar kullanılamaz hale gelecek. Evet, evet. O zaman neyi nereye yolluyorsunuz? Yani işte böyle bir böyle bir harekette bulunmak çok zor. Bir de tabi İstanbul'un yapısı toğu da. Yani biz 5 senelik, 10 senelik, 20 senelik, 30 senelik bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bir betonarme binanın bir yaşam ömrü var. Yani bu yaşam ömrünün dışında bir de İstanbul'un e, koşullarını da düşündüğümüz zaman beton içindeki demir donatıların e, bir şekilde korozyona uğraması da var bu da e, söz konusu. Mesela 30. dakikada ne yapmak lazım? Hani herkes kendi yakınları iletişim kurmaya çalışır. Sokaklarda panik havası yaşanır. Yani burada kesinlikle acil durum zincirinin e, devreye girmesi gerekiyor. Ha daha sonrasında mesela 3. saatten sonra ki bunun hani süresini ve zaman ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bir artçı deprem beklemek gerekiyor. Yani her büyük depremden sonra bir artçı deprem olur. olur. O yüzden. Masarlı binalar o sırada yıkılabilir tekrar. Binaların dibinde durmamak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynı zamanda e, arama kurtarma ekipleri e, çok kısa sürede bölgeye hareket ederler. Yani tabii yollar durur, şehre giriş çıkış zorlaşır. E, Emniyet ve güvenlik riskleri çok kritiktir. Çünkü herkes başka plan yapar. Yani bir arama kurtarma ekibi üyesi siz arama kurtarma planlıyorsunuzdur ama herkesin planı başka olabilir. Ya yani kötü niyetli kişiler farklı farklı planlara sahip olabilir. O yüzden güvenlik riski de her zaman göz önüne alınması gerekiyor. Ya yani burada çok önemli bir şey var. Asla boş kalmamak gerekiyor. Bir insan açısından bir afetten sonra yapacak mutlaka bir görevinin bir sorumluluğunun olması gerekiyor. Boş kalıp oturuyorsak, kala kalıyorsak önceden bir şey yapma konusunda kendimizi planlamadıysak çok büyük bir e, hmm. sıkıntı yaşanacak. Daha önce eğitim aldıysak e, hani, e, kendi kapasitemiz ya da iş e, ya da hayat tecrübemizle ve yetkinliğimiz doğrultusunda ihtiyacı olan kişilere yardım edelim. Yani e, ekiplere, görevlilere e, çünkü o durumda bilgili ve yetkin insan ihtiyacı çok fazla oluyor. Çok yüksek. Oluyor. Evet. Ee, kaçıncı saatte kaldık? <gülüyor> üç. üç, üç. Burada duracağız. duracağız. Çünkü dur programımızın dur. süresini Vay tamamladık. Be. Ama e, iki hafta sonra bir program daha yapmamız gerekiyor. E, sizi tekrar davet edeceğiz. Eğer zamanınız uygun olur ise. Sizlerle her zaman bir araya gelmek önemli. Ben herkese afetlere hazırlanmaya davet ediyorum. Gönüllü olmaya davet ediyorum. Dediğim gibi AFAD'ın gönüllülük programı var. GEA'nın var. AKUT'un. Herkesin yani nerede olursa olsun e, mutlaka gönüllü olmaya davet ediyorum. Gönüllüğün gücü çok büyük. Evet. Son cümle. <gülüyor> e, son o zaman. E, eğitim alın. E, plan yapın. Tatbikat yapın. E, hazırlanın. E, ve e, umarız hiç yaşamayız ama biz hazır olalım. Evet. Boş durmayalım yani. Evet. evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun verdiğiniz Sağ bilgiler için. Ama üçüncü saatten itibaren devam edeceğiz. Efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında konuklarımız G.A. Arama, Kurtarma, Ekoloji ve Sosyal Kampanyalar grubundan Betül Fatma Ergün ve um Umut Dinç Şahin arkadaşlarımız idi. Programı Ar Argun Yum'la birlikte sunduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşça kalın